Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Muammer Ketencoğlu'nu çağırmak istiyoruz. Alkışlarım. Size merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Kostas Feris'in 1983 tarihli filmi Rembetiko'nun soundtrack'inde yer alan bir Stavros Sarhakos bestesi Bornovalı ile başladık. E bu kayıt bu yıl 6-10 Ağustos günlerinde ASOS'ta yapılan ikinci Rembetiko kampı sırasında kaydedilmişti. Şarkıyı Agora Minör grubunun solisti Serap Çiğlem Şahin seslendirdi. Yunan müzikleriyle tanışmam 1970'li yıllara radyo günlerine kadar gidiyor. İşte evimizdeki transistörlü radyodan TRT yayınları dışında Balkan ve Yunan müziklerini de dinlerdik. Ama Rebetiko müziği ve kültürünün ayrımına varmamda Kostas Feris'in Rebetiko filminin etkisini yatsıyamam. Film Türkiye'li seyircisiyle biraz geç buluşmuştu tabii. Yani Türkiye'de 1987'de ilk gösteriminde yasaklanmış ve 1990'ların başında tekrar izleyicisiyle buluşmuştu. Bir büyük yankılar uyandıran Rebetiko filminin yani Türk dinleyicisinin bu müziğe ısınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. 1991 yılıydı Ruhsuz Dostlar Korosu'ndan arkadaşlarla Fitaş sinemasında ilk kez gösterilen filme gitmiştik ve hemen hemen aynı günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde Feriköy'de bir kilisede yapılacak bir Rebetiko konserinin ilanına rastlamıştık. Küçücük bir ilandı ve filmi izlediğimiz aynı grupta çıkıp konsere de gittik. E, Muammer Ketencoğlu ile ilk kez o gün tanıştık ve Sonraki yıllarda Rebetiko müziğine olan ilgimizi, tutkumuzu sürekli besledi, durdu sevgili Muammer. Bugün bir kez daha Muammer ile Kurtuluş'taki evinde birlikteyim. Babil'den sonraya hoş geldin Muammer. Hoş bulduk Ercümancım. Sekizinci Sekiz. kez merhaba. Şey ama ilk kez Rebetiko konuşacağız. Evet. Değil mi? Şöyle hani az önce bu filmden söz ettim. Orada hani bizim için öneminden söz ettim. Sen de yani yıllardır Balkanlardan Kafkaslara hatta çok daha farklı coğrafyalardan müziklerle adeta bir etnomüzikolog gibi ilgilendin ama hani bizde senin imajın daha çok rebetiko müzisyenliğin ile oluştu. Yunan müziğiyle rebetikoyla nasıl tanıştın? Öncelikle e, rebetiko <gülüyor> filminin önemiyle ilgili söylediğine tamamen katılıyorum. Üstelik yalnız Türk dinleyicisi için değil bütün dünya dinleyicisi için köşe taşı olmuştur. Batı'da da Rebetiko müziğinin dikkat çekmesine büyük katkısı olmuştur bir. İkincisi de tam şu günlerde bugün ya da yarın 3 ya da 4 Eylül'de Rebetiko filminin çekilişinin ya da ilk gösterilişinin 40. yılı kutlanıyor. Hmm. Ve Atina'da on binlerce insanın konser izleyebildiği Yurodyon diye bir mekan var. Orada 40. yıl anısına konser yapılıyor yine. Sahnede Stavros Kusarhakos harika ekibiyle aynı senaryoyu e, seslendirecek. Çok güzel, çok güzel. Peki sen nasıl tanıştın Yunan müziğiyle? Hı. Yani seni bu müziği çeken şey neydi ya da nelerdi Muammer? Valla e, bende de radyolar başlangıçtır. Onu söylemek lazım. Arkasından böyle küçük küçük birçok olay. Hı hı. İşte 1974'te müzik öğretmenime hediye edilen Stelios Kasancidis, 45 45'liğinden tut, Gaziantep'te Körler Okulu'nda okurken müzik, edebiyatı ve İngilizce öğretmenim Naim Çavuş'un piyano başında bana çaldığı şarkılara kadar türlü türlü adımlarla tabii aynı zamanda hep radyo dinledim. İzmirli oluşum burada belirleyicidir adım adım bu müziği içimde hissetmeye başladım. Hani hem bizden bir şey var hem bizden olmayan yeni ve parlak bir şey var. <gülüyor> Sanıyorum yorgostalar arasında senin hayatında Tabii, çok büyük. Önemli yeri var değil çok mi? Çok büyük yeri var. Ee, yıllar sonra kendisiyle tanışıp bu durumu anlattığımda valla kanımı dondurdum filan dedi. Çok güzel. 2023 e, Asos Rebetiko kampından bir şarkı daha dinleyelim mi e, Muammer? Sonra devam ederiz muhabbetimize. E, sevgili dostlar kayıtlar belki çok iyi değil. Arada rüzgarı, Ağustos böceklerinin seslerini, rebetlerin, rebetislerin öksürüklerini, e, çatal kaşık seslerini duyuyoruz. Ama sanki hani bu müziğin doğasında biraz da bu var. Yani hayatın, günlük yaşamın içinde e, Rebetiko şarkıları e, yine de e, kusurumuz olduysa affola diye. Diyelim. Kostas Feris'in Rembetiko filminden bir Stavros Sarhakos şarkısı daha dinleyeceğiz. Erinaki. Şarkının solisti yine Agora Minor grubundan sevgili serapçıyım Şahin. abi şöyle sen bir söyleşide şey diyorsun işte Revitiko müziğinin 19. yüzyılın ortalarında yani 1850'lerde Anadolu'da İzmir'in Kafe Amanları'nda başladığından ve 1922 sonrası Yunan Anakarası'na pirin'in tekkelerine taşındığından söz ediyorsun. Revitiko'nun tarihinden kısaca söz eder misin? Şimdi Revitiko'nun iki ayağı var. Bu iki ayak mübadele sonrasında <gülüyor> e, bir araya geldiler. <gülüyor> e, tek bir Yol oluşturdular ama başlangıçta senin dediğin gibi İzmir'de işkili mekanlarda, kafe amanlar, kafe şantanlar hı hı. gibi mekanlarda Alaturka ama şehir özelliği gösteren, Türk müziği etkisini çok bariz bir şekilde gösteren yalnızca Rumca değil Ladino ve Ermenice şarkılarında hı hı. çalıp söylenildiği o karışık kozmopolit yapının fazlasıyla yansıdığı mekanlar vardı. 1870'lerde de Hatta kayıt altına notu olarak alınmış o dönemin şehir şarkıları filan. Bu macera bayağı devam ediyor. Yani İzmir'in kalbürüstü kesimi hatta bazen daha yoksul kesimlerinde katıldığı bu, bu tip mekanlarda başladı müzik. Hı hı. Diğer taraftan da Yunanistan'da Pire ve çevresinde inşaat işçileri, hamallar, hı hı. efendim tabii mahkumlar. Hı hı. Bunlar arasında böyle külhani bitirim vari müzikler ortaya çıktı. 1922 ve sonrasındaki mübadele yıllarında bu iki müzik birleştiler. Fakat ilk yıllarda İzmir'den giden müzik çok daha baskındı. İşte kadın seslerinin öne çıktığı Anadolu'nun sazlarla icra edilen kayıtlar yapılmaya başladı. Yüzlerce kayıt yapıldı. 1927'de Kayıt teknolojisi Yunanistan'a taşındığında pardon 1925'te hı hı. E, bu kayıtlarla doldu ortalık. E, zaten milyondan fazla Küçük Asya göçmeni vardı. Hı hı. E, bir kısmı çadırlarda yaşıyordu o günlerde hala. 30'lara kadar bu İzmir tarzı furyası ki İzmir-Neyko diyoruz bunlara. Rebetiko'nun ilk dönemi için. Baskında 30'lardan sonra ise Buzuki müziği yavaş yavaş öne çıkmaya başladı. Özellikle 1930 ve 40 arası e, bu bitirim şarkıları, pire kökenli şarkılar e, ağızdan aza ağza, e, Hı -hı. yayılmış ama aynı zamanda da e, bestecisi olan Marcos Van Vakaris başta olmak üzere Hı -hı. işte Yorgos Batis bir sürü isim var. E, bu şarkılar yavaş yavaş gündeme geldi. 1940'tan sonra da yavaş yavaş bu iki ekolün böyle bir şekilde hani pire ekolünden yana fazla olmak üzere kaynaştılar. Yani 1950'ye kadar bu böyle devam etti. Bu İzmir ekolünde Hangi çalgılar vardı gruplarda ağırlıklı olarak? Genellikle Türkiye'ye geçmeni müzisyenler tabi çaldılar bu kayıtlarda. Hı hı. E, keman, Ud meşhur e, şahsiyetler var. Samsiz hı hı. Kemanda, Tombolis, Ud'da. Hı hı. Onun dışında gazeller çok okundu, amaneler. Tabii Danun, hı hı. kanun kullanıldı çok. Hı hı. Darbuka, Santur sanıyorum değil mi? Aynen, Yine... Onlar da e, daha nadir Zaman. olmak üzere kullan, kullanıldı. Vangelis Papazoğlu özellikle Santur kullandı. Peki bu İzmir ekolünden bir iki isim söyledesem En var. başta Panayotis Tundas'ı Tundas. almak lazım. Çünkü hem kayıt firmalarında süpervizör olarak çalıştı Hı. ve bu dönemde çok kayıt yaptı. Pek çok müzisyenin önünü açtı. Aynı zamanda yine Spiros Peristeris yine şirketlerin başındaydı. Çok iyi gitar çalıyordu. Andonis Dalgas gibi isimlere başta olmak üzere Roza Eskenazi Hı. gibi isimlere eşlik etti. Kemancı Sempsis var Sempsis değil var. Tabii onun Bir de şey var. hani Kostas Rukunas. Rukunas Sen... da çok önemli bir şarkıcı. Çok ee... isim var. Rita Abacı var. Roza Eskenazi Kadın, kadınlar, var diye evet. söyledik. Doğru. Kostas Karifis var. Hı hı. Ee, Marie, ne isim var? Marika Papagika. Papagika, Papa, Papa e, Kos Adası'nda doğmuş önemli bir müzisyen. Özellikle hı hı. geleneksel şarkılar <gülüyor> söyledi. Amerika'da kayıtları yapıldı Peki. bu <gülüyor> e, Papagika'nın. E, Muammer şimdi hani şarkılar dinliyoruz. Bu Agura Minor konserlerinin repertuarını nasıl seçiyorsunuz? Yani e, havuz var orada mı birikiyor? Şimdi ilk kez beraber çaldığımız için bu konserde hı hı. Bir orta noktada buluştuk. Yani ben daha çok onların repertuarına adapte oldum. Hı hı. Ama bundan sonra e, hem ben hem onlar karşılıklı öneriler getirerek ki onların bir repertuarı da var. Onlardan da faydalanarak tamam. arayı buluyoruz. Peki şimdi dinleyeceğimiz şarkı sanıyorum Pendamorfi değil mi? Pendamorfi Biraz e, evet bu da bir Hacı Hristos bestesi. Apostolos. Apostolos Hacı Hristos. E, Mudanyalı bildiğim kadarıyla. Hı hı hı. E, onu çalacağız. Tamam. All right. Çeviri Şiraya geçtiği zaman çalgılarda nasıl bir değişiklik oldu Muammer? Çok sade. Gitar, buzuki, baglama. Yani akordeon bile yok o yıllarda. Hmm. Akordeon 1940'lardan sonra Arabiyet e, Komisyen'e girdi. Hmm. Baglama dediğimiz bizim Jura ile akraba. Anladım. Buzuki'nin küçüğü. Hmm o üç çal çalgı yani gitar, buzuki, baglamayla. Naif, daha sade besteler, daha hı. yani kolaylıkla öğrenilebilecek ama ne diyelim, e, çok basit gibi gözüken vurucu sözlere olan müziklerdi bunlar. Şöyle yani arabesko şarkıları çoğu zaman hüzünlü, hani bazen neşeli ve zaman zaman da böyle dalga geçen şarkılar. Tabii şimdi e, şunu söylemek lazım herhalde. Arabesko müziğiyle ilgili bir yanlış anlama var. Hı hı. Eksik anlama var daha doğrusu. Biz kafamızdaki hayali Rabetiko şarkılarında. E, ku şarkıları kendine özgü temalar taşıyan bir müzik geleneği. Hı hı. E, bir tarafıyla yeri altıdır. Bir tarafıyla kaç köş dışı kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara rahatlıkla böyle hitap ettiği, hı hı. E, adlandırdığı e, dalgacı şarkılardır. Hı hı. E, aynı zamanda da tabii özlem gurbet gibi. O, aşk, hani, ayrılık. Tabii sevgi, mi? ayrılık ondan hatta sonra ihanet kedileri anlatan şarkı bile var Tabii. hatırlıyor musun sen çalmıştın bir program aynen <gülüyor> evet bir de şey hani konser salonu müziği değil değil mi abi Rebetiko yani katılıyor dinleyenlerde sen de hatta konserlerinde sık sık amonse edersin. işte katılın dans etmeyi bilen çıksın sahne. aynen aynen ee, kesinlikle öyle bu müzik hani katılındıkça bir görkem kazanıyor hani sahnede Hı -hı. kendi kendinize tıngırdarsınız ee, böyle klasik müzik tadında ya o konser öyle bir konser benim için pişmanlık yaradır e, bir müzik arası daha versek muammercim ne var e, Tabii ki sırada yine aynı konsere Urla konserinden kayıtlara devam ediyoruz Agora minor. aynen Kaneligaki İpomoni şarkının ismi yani azıcık sabır Hı -hı. bu aslında sembolik bir parça Hı -hı. zor günlerden geçen Yunanistan'ın İşgal yıllarında da yazılmış. <Gülüyor> ee, bir aşk şarkısı gibi gözüküyor ama aslında bir e, ne diyelim politik <Gülüyor> e, duruşu olan bir şarkı. Azıcık sabredin diyor. <Gülüyor> Galiba bizim için de geçerli bu. <Gülüyor> Çiçeniz şarkısıydı değil mi? Yanlış aynen, mı hatırlıyor? Aynen. Tamam dinliyoruz. Metaksas diktası döneminde de baskı gördü değil mi? Hem Metaksas e, 36-39 yılları arasında hem de 1967'deki Albaylar Cuntası, Cuntası. döneminde çeşitli sansürlere uğradı. Birçok hani yasaklı şarkılar listeleri yayınlandı. Hı. Biz de aşinayız böyle şeylere biliyorsun. Tabii tabii. Evet. Bizde de, de evet. az değil yasak kitaplar doğru, doğru. listeleri filan bizde de boldur. Peki Amerika'ya niye gitti revetiko şarkıcıları? Bu baskıdan dolayı mı muammer? Hayır. Amerika yeni dünya olarak 1800'lerin sonundan itibaren büyük bir göç dalgasına tanık oldu. Yalnız Yunanistan'dan değil. Bütün Asya'dan özellikle Doğu Avrupa'dan yoğun bir Yahudi göçü gerçekleşti. Hatta gelin filmi vardır belki bilirsin Hayır. Bulgaris adlı bir yönetmen, hmm. işte Amerika'dan birbirlerini mektupla e, tanıyıp evlenmeye karar veren hmm. e, kızları e, Amerika'daki damatlara götüren bir gemi, gemide geçiyordu hikaye. Hmm, bilmiyorum izlemedim. Öyle bir hikaye. Dolayısıyla bu göçler sırasında çok e, Yunan Amerika'ya gitti, çeşitli bölgelerde e, büyük e, koloniler oluşturular. Aslında onların davetiyle gidiyorlar bu. E, müzisyenler. Hı hı. Ve gitmişken de olanaklar daha iyi olduğu için pek çok plak kayıdı yapıyorlar. Şey dedin az önce 1950'den sonra unutulmaya başladı. Sonra 1970'lerde Yunanistan'da yeniden gündeme geldi. Değil mi evet. onlar? 50'den sonra e, global nedenler yüzünden unutulmaya başlandı. Hani pop müzik, evet. rock roll, birçok etki e, dünyayı küçülttü. Plaklar daha yaygınlaştı filan. Hani popüler müzikler Rebetiko şarkının önüne geçti. Hmm. Yunanistan'da da hani bizim Laika dediğimiz hmm. e, post Rebetiko, Rebetiko. diyebileceğimiz hmm. Rebetiko sonrası hmm. e, müzikler oluşmaya başlandı. Hmm. Biraz daha geride kaldı. Yani unutuldu gibi bir şey ama 70'ten sonra gerek kimi sanatçıların yaptığı albümlerle işte Dalaras'ın bir tane mesela işte Galdenomi Rebetiko şarkılarını bir araya getirdiği Plava'dır. E, 73 yılında Rebetikatı sıkıca his diye. Onun dışında Alexeyev çok güzel e, albümler yaptı, rebetikoy içeren ve aynı zamanda da 1975 yılında e, Rebetiki Kompaniya diye bu müziğin saffanlı yapmaya çalışan bir ekip kuruldu. Hı hı. Bütün Peki. bunlar sonrasında e, adım adım tekrar genç e, kuşak tanımaya başlar müzikleri. Filmde e, artık tuz biber oldu iyice günler sonra. Bugün e, yeni gruplar oluştu, eski gruplar devam ettiler falan. Muhabbete ara verip bir şarkı, bir müzik arası e, versek mi? Agora ile birlikte Urla Konserü'nden bir kayıt dinliyoruz. E, Yovan Çavuş Bestesi, Yovan Çavuş, Kastamonu'lu bir müzisyendir. Tobuzuki Mukrasao. Peki, dinliyoruz. Ké arkiste, tohkoru, emrosvi. Yoksa, Yoksa bir anın yıldızı İzmir'den asmadı. Yoksa bir. Ki bugün durum ne Yunanistan'da rebetiko müziği dinleniyor değil mi? Yeni gruplar, genç müzisyenler çıktı. Biz şimdi tabii kendi ilgili alanımız olduğu için takip ediyoruz. Tabii ki pek çok genç grup var, yeni müzisyenler var, Hı -hı. düetler var, dualar var diyelim, ikililer var, Hı -hı. daha kalabalık gruplar var. Ama yine de hani rebetiko şarkılarının pek çoğu işte sıradan Yunan insanının kapasında artık yer etmiştir. Hı hı. ezberebilirler sözleri ama doğru, doğru. popüler kültür içinde yine de çok çok büyük bir yere sahip olduğunu düşünmüyorum. Hı. Hani biz takip ettiğimiz için biliyoruz ama doğru. Yunanistan'daki Anladım. genel tüketim içinde çok büyük bir yere sahip değil bence. <gülüyor> yani şöyle sen bir hmm, söyle işte şey demişsin abi türküleri yüreğiyle dinleyen biri adam öldüremez. Yani barışa da katkısı olan bir hmm, ortak kültür değil mi? Ege kültürü. Tabii ki. Gerçi öncesinde senle konuşurken de benzer bir noktaya vardık artık. Militarizm o kadar dünyanın her tarafında yüksek ki şarkıların gücü çok cılız kalıyor, çok Hı -hı. yetersiz kalıyor. Yine de biz inanmaya devam ediyoruz. Doğru. Müziğin ve şarkıların gücüne inanmaya Doğru. devam ediyoruz. Hı -hı. İşte o zaten biliyorsun sen benim meşhur lafım. Tabii, evet. Hani türküleri gerçekten kalbiyle dinleyen birisi adam öldüremez diye evet, düşünüyorum. Evet. Hani bunun doğru olduğuna inanmak istiyorum. Evet anlıyorum. Sen bir de şey demişsin bir söyleşte yine Rebetiko benim. Ege'li yanımı ortaya çıkardı. Hatta bugünkü programın alt başlığı da bu. Yani afişte de kullandım bu, Hı -hı. tanımını. Bu da çok güzel. 93'te ilk albümünü yaptın değil mi? Sevdalı Kıyılar. Evet. İçinde Rebetiko şarkıları da vardı. Vardı ama... O günlerde ben Rebetiko müziğine çok aşina değildim. Yani işin çok başındaydım. Hı hı. Benim Rebetiko'yu, Rebetiko olarak keşfettiğim yıllar 85-86'lar. Burada hı hı. anmak isterim sevgili Mehmet İnham. Yurt dışında eğitim görüyordu o zaman. Her hı. geldiğinde böyle birkaç kaset getirildi. İlk böyle dinlediğim albümlerden birisi Marikanino'nun Ellerde plaplarından seçilmiş bir e, antolojiydi. Ondan sonra yine onun yanına gittim ben. Viyana'da okuyordu. İlk kez filmin müziğiyle orada karşılaştım. Hı hı, Türkiye'de hı. E, yasaktı zaten film. Hı hı. E, ondan sonra hani biraz Rabitko ile tanışma hikayemi de anlat, anlatmış oldum. Anladım. Üniversitede e, Batı Trakya'lı arkadaşlarımız vardı. 1983 80, 80, Yok daha sonra. 86-87 artık. Yani plaklar getirtmeye başladım. Paramız olduğu oranda. Hı hı. Senden de geçen gün üstünden geçtik İmer, İmegali Turabetiko diye evet, bir evet. dizi vardı. Hı hı hı. 14 plaklık. Onunla başlayıp böyle bir de Pendelines Stonadi yani Hades'te 5 e, Yunanlı diye çok güzel bir ikili plak vardır. Hı hı. Onlar benim e, başlangıç noktam oldu. Arkasından işte Sevdalı Kıyılar albümünü yaptık. O karışık bir albümdür. Hem rebetko hem laika şarkıları içerir. İsteyen benim sayfamdan görebilir. Sevdalı Kıyılar diye koyduk, yükledim. Sonra bir de seçki hazırladın kalan müzik. İşte o seçkiler İki sırasında Rebetiko. evet, e, Rebetiko'nun tam göbeğine girdim o zaman. Sonra 98'de Ketencoğlu kompanyayı kurdunuz, değil mi Orhan? İvi ve Stelio vardı. Daha 97. 97 miydi? Hı -hı. Pire ee, ekolünden çaldınız değil mi o dönem? Buzu... Ağırlıklı olarak tabi buzuki orhan olduğu için aramızda Pire ve 40 sonrası Yani Ostan'da Trabedko döneminden Hı -hı. parçalar çalıyorduk. Hı -hı. Ee, İvi ve Stelio yani. solistimizdi ben de söylüyordum Hı -hı. o zamanlar. Hı -hı. Ee, ama... 2002'de Orhan kendi müziğini yapmak istedi. Ee, aramızdan ayrıldı. İzmir ekolüne mi döndün? Değil ee, mi? Zeybekler. Türkçe ve Yunanca karışık repertuvara döndük. Hı hı tabii hı. Dolayısıyla kemanımız oldu, udumuz oldu. Hı hı. İzmir ekolüne biraz daha yaklaşmış olduk. Hı hı. Peki Muhammed ilk zamanlarda dinleyicilerin kimlerdi? Yani sonra bu ilgi arttı tabii değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Rebetiko müziğinin dinleyicisinde çok çok büyük Artışlar olmuyor. Çünkü hı hı. E, temelde tabii ki bir eğlence faktörü olan bir müzik ama tabak kırdıran bir müzik de değil. Evet anlıyorum. E, dolayısıyla hani e, bilinçli olan dinleyici her zaman daha az oldu. Beğenenler devam etti. Beğenmeyenler bıraktılar bizi dinlemeyi. Yani biz burnumuzun dikine devam ettik. E, tabii ayrıntılı olarak, yani ağırlıklı olarak entellektüel kesim diyebiliriz. Evet, anladım. Şey o filmden sonraki günlerde, yıllardı da Rebetiko grupları gelmişti İstanbul'a. Hatta değil mi, Tribünalde bir dört gibi. Aynen. İlk konser ilk konserlere geldi bir grup. Sonra Hazret Kültik'inle bir Prosekos. rahmetli analamanın Prosekos grubu evet, geldi. Ha, olsun. Başka ki yapmışsın beraber dinledik. Annem de vardı o konserde. Evet evet. Sonra şey diyeyim bu eski yeşil de iki Rebetiko grubu gelmişti. Yanlış mı hatırlıyorum Kostas Peris'in eşi mi getirmişti 94? Ee, evet, Fesefaniyotu biraz daha sonra olabilir 95-96'dan emin değilim. Hı -hı, Orada hı. da tabii sürekli gidip dinledik. Arkadaşlarla, tabii. müzisyenlerle ahbap olduk. Manastır'da çaldın sen. Uzunca bir dönem 92 sonrası değil mi? Ben öyle yanlış mı ee, hatırlıyorum. O da tabii 92-93-94 o dönemlerle çaldım. Bu eski Yeşil'e gelen gruptan da Vasilki Papa Görgü e, Türkiye'de kaldı sonra biliyorsun. Evet, evet, evet. evet. Ee, Artık hepimizin bildiği, sevdiği bir insan oldu. Konferanslarını hatırlıyorum. Evet. Bilar, yani, bilarda değil mi? Şöyle oldu. O günlerde adeta kendime böyle bir misyon bistim ben. Her yerde, her şekilde, hani talep edildiği her yere Kıbrıs dahil, İzmir dahil, radyo olabilir, e, örnekli konferanslar olabilir. Hmm. Yani ne bileyim belki 40-50 tane bu tip dinleti yaptım. Yurtdışı konserlerin olmuştu. Hatta 2002'ydi değil mi? Çiçenis konserlerine katılmıştık. Tabi artık onlar en üst noktada e, ulaştığımız Fransa'da konserler yaptık. Dediğin gibi Çiçenis Festivali'ne katıldık. Doğduğu şehirde, Trikala şehrinde. Önemli koleksiyoncu Anagiotis Kunadis var. Kunadis'in önerisiyle. Stephanopoulos'la çaldık Buzikici. O zamanın en iyilerindendi. Bu arada Fransa'da yaptığımız konserde de bu sene Asos Trabetico kampına konuk olarak gelen Buzikici arkadaşımız Grigoris'le tanışmıştık. Şimdi o zaman yani günümüze gelirsek iki yıldır yani Cengiz Onur Alp... E bu Skiros Adası'nda işte 16. yıldı sanıyorum bu yıl. Ee, orada düzenlenen Rebetiko kampına katıldı. Ee, İvi de hani bir yıl sonra o da sanıyorum bir 15 yıl kampa katıldılar ve geçen yıl ilk kez bu Revetico kampını Asos'a taşıdılar. Bu aynen. yılda ikincisi yapıldı. Sen de her iki kampın katılımcısıydın. Biraz kamptan söz eder misin Muammer? Şimdi geçen seneki bu seneki kamp arasında biraz nicelik olarak fark var. Geçen sene <gülüyor> Parapetameni grubuyla yaptık kampımızı. Yorgosmakri. Sen zaten. Evet aynen. Yorgos Malkis e, aslında e, Spiros Kumas. Kumas, evet. <gülüyor> e, Çok keyifliydi ilk kez. E, yapıldı Türkiye'de. İlgi de iyiydi. Bir de Ama bu sene Spiros, e, Spiros diyorum, Grigoris Gregor. Maçras'la e, yaptık kampımızı. Bir de gitar çalan ve şarkı söyleyen arkadaşımız vardı. Yannis Papa yani, Georgi. Evet, Yannis Papa Georgi. Bu sene çok önemli bir kamp oldu. Çünkü katılımcı buzuki buzuki çalanları... Ee, öğrenci olarak tabi ee, ayrı bir araya getirdik şarkıcıları da e, Yannis çalıştırdı ve daha sonra o iki e, tarafı birleştirdik akşamları da e, genellikle açık seansı oldu herkes hı. Sahneye çıktı, özgür bir platformda herkes çaldı söyledi zaten. Çok güzel. Girişteki kaydında e, orandı. Geçen yıl bir konser yapmıştık şeyde Adatepe'de Hı -hı. ama bu yıl ne yazık ki yapamadık. Hatta altın oluk Antandros Derneği'nden Gülçin Cömert aramıştı hani gelin. Ama sanıyorum müzisyenler erken döndüler bu evet, yıl. Evet, evet. Çünkü işte bu Rebetiko'nun 40. anma, hatırlatma Filmin, evet. konserinde Grigoris çalıyordu. Hmm. provaları vardı çok yoğun. Umarım gelecek sene yaparız. Ee, umuyorum canım. Bir de şöyle geçtiğimiz aylarda sen İzmir'den Agura Minor grubuyla yeni bir birlikteliğe imza attın Muammer. Yani Aynen, hani yeniden Rebetiko müziğine dönüş adımı diyebilir miyiz? Küçük bir adım. E, yıllardır çalmıyordum. Bir sürü nedeni var. Şimdi ona girmeyelim. Bu sene hı hı. E, bu çocuklarla tanıştık. 4-5 senedir onlar kendi aralarında çalıyorlar zaten. Valla dinledim ve kanım kaynadı çocuklara genç arkadaşlar. Hem tutkulular hem çalışkanlar. Hı hı. E, böyle bir birlik diğeriye başladık. Uğur'la konserini yaptık 1 Temmuz'da. Şimdi sanıyorum İmroz'da var değil mi? Biraz e, söz eder de Evet. İlk konserimiz çok başarılı geçti Uğur'la'da. İkinci konserimiz de İmroz'da gerçekleşecek. Tarih? E, tarih 9 Eylül, Çeviriköy Festivali olarak yapılan bir festivalde yer alacağız. Hı hı. Bizden önce Peradiye Ansamblu'da sahne alacak. Hı hı. E, kızlar, e, polifonik söylüyorlar, çok güzel bir grup onlarda. Adada olan veya adaya yakın olanlar varsa 9 Eylül'de bekleriz. Ben de geleceğim Muammer. Hatta konser öncesi, agora minör müzisyenleri vesaire küçük bir söyleşi yapıp Konser kayıdında bir sonraki hafta yani 11'inde yine rebetiko olacak konumuz. Ama bu sefer canlı kayıt yani konser Çok kaydınızı güzel. izleyip dinleyenlerime. biraz daha ha, o Evet o, o gün ayrıca konuşuruz. Muammer bir şarkı daha dinlesek mi programın sonuna doğru gidiyoruz. Ne var sırada? Bir buket var ikili medley var. Hı hı. Önce bizim Yorgos Kavuras'ı bildiğimiz çok eski bir şarkıcıdan aldığımız hı hı. yine bir Scarbelis bestesi. Casavradi Triyirizo de, akşam sabah akşam dolanıyorum. Ee, arkasından da e, Panayotis Tunda sahipti başka bir şarkı daha söyleyeceğiz. Bu da çok meşhur Trava Vremanga Kialani. Tamam dinleriz. segue isso faz a fama que vem com dessa isso Su mi na hima tipo cardiaca spasmi la ritmo Programın sonuna geldik sevgili Muammer'cim. Yani aslında çok konuşulacak şey. Ha, bir şey soracağım sana. Bu senin koro çalışmasının bittiğini duydum ben. Bu Bak. sene e, teknik nedenlerle koro çalışmasını e, Üniversitesi. sonlandırdık. Hmm. Bir şekilde devam ettirmek için çabalıyoruz, düşünüyoruz. Ama ben okulda çalışmaya devam edeceğim. Ders yani, müzik dersleri vereceğim. Ders vereceğim. vereceğim. Çok güzel. Bu güzel bir haber. Belli temalar üzerinde odaklanan. Dersler vereceğim orada. Tamam. Onda. Güzel haber. Sevgili Muhammed, Hani benim de tutkuyla takip ettiğim, dinlediğim rebetiko müziğine, yani Balkan kökenliğim, Balkan müziklerini ve tabii diğer geleneksel müziklere hem kişisel müzik beğenimi, hayatıma kattığın, kazandırdığın bütün güzellikler için... E, tabii başta sana ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Bizim hayat biçimimiz bu. Yani birilerinden takdir görmek için değil, öncelikle eyvallah. kendimiz için yapıyoruz. Seven dinliyor zaten. Eyvallah, eyvallah. Ben teşekkür ederim. Ya programın sonuna geldik. Ne demek istersin Babil'den sonra dinleyicilerine? Valla e, sen her zaman yaratıcı yepyeni konularla insanların karşısına çıkıyorsun. Bu yaratıcılığının böyle ucu açık bir şekilde sürmesini diliyorum. Ve artan bir dinleyici diliyorum. Eyvallah. Babil'den sonra. Çok, çok teşekkür ederim. Yine birlikte olacağız sen yani Farklı alanlarda yeni bir albüm çalışmam var şimdi. Zamanımız kalmadığı için ona girmiyorum. Değiliriz. Dokuzuncu kez geliriz. Onuncu e, kez geliriz. Aynen, aynen. Tekrar çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar Babil'den sonra'nın sonuna geldik. Programın bütün kayıtlarına Babil'den sonra YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. Bavili'den sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da e, takip edebilirsiniz. E, programı Ağustos ayında düzenlenen Revitiko kampından bir kayıtla kapatmak istiyorum. E, bu kayıtta Muammer Ketencoğlu akordiyonuyla ve e, Grigoris Vasilas buzukisiyle bir Vasilis Çiçenis bestesini e, yorumluyorlar. E, Başta da Agoramenordan. Minörden... Murat var. Haykar. Gitar'da Cengiz Onur Allah. Süper. Şarkı adını söyler misin Muhammed? Bu bir Has Hasapo serviko, serviko. Yani Sırp kasaba diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz tamam. ee, bir form. Vasili Çiçarız bestesi. Tamam. Onunla kapatacağız. Programı sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Muammer Ketencoğlu ve Agro Minor grubunun İmbros konseri kayıtlarını dinleyeceğimiz bir sonraki programda yani 11 Eylül Pazartesi 13'te yayınlanacak programda yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.